ve kıl mephteset bidga ve kıl bidga zlala ve kıl zlalaletin fi ve ba'du, terem kardeşlerim asalamu aleykum ve rahmetüllahi ve barakatuh Allahın selamı rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun Allah azze ve jel el al ul husna derslerine devam ediyoruz en güzel isimler Allah'ındır Bugün el-Avval, vel-Akhir, vel-Zahir, vel-Batin, el-Hakim, el-Hakam, el-Mu'min, el-Sadiq isimlerini almaya çalışacağız inşallah. Neredeyse yarıyı geçtik kardeşlerim. Ezberlemeyen kardeşlerimiz de ezberlemeye çalışsınlar inşallah. El-Avval, vel-Akhir, vel-Zahir, vel-Batin. Allah azze ve celle'nin bu dört ismi bu şekilde birlikte zikredildiği yer Kur'an'da Hadid Suresi 3. ayeti kerimesinde Allah azze ve celle bu dört ismini el evvelu vel ahiru vel zahiru vel batin bir ayette zikrediyor Allah subhanahu ve taala Hadid Suresi 3. Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batin ve huve bikulli şeyin alim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 ve yüce arşın Rabbi olan Allah'ım. Rabbena ve Rabbe kulli şeyin Rabbimiz ve her şeyin Rabbi olan. Fâliqa'l-habbi ve nevâ Tuhumu ve çekirdeği yaran. Ve munzilet tavrâti ve incili ve furqan Tavratı, İncil'i ve Furkanı indiren. A'udhu bike min şerri kulli şeyin ente âkidun binâsiyyetihi. Perçeminden tuttuğu her şeyin şerrinden... Sana sığınırım. Allahumma, entel evvelu feleyse qableke şey'un. Allahum sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Ve entel ahiru feleyse ba'deke şey'un. Sen sonsun, ahirsin, senden sonra hiçbir şey yoktur. Ve entel zahiru feleyse fevgeke şey'un. Sen zahirsin, senin üstünde hiçbir şey yoktur. Ve entel batinu fe leysa dunke shay'un sen batuns senden baska kimse yoktur iqdi an-deyna ve ognina min el-fakr ya rabbi bizim borcumuzu öde ve bizi fakirlikten kurtar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebû Hüreyre radıyallahu anhu'dan gelen rivayette sahih Müslim'de bu şekilde bizden birinin yatağına yattığı zaman bu şekilde dua etmemizi e, emrediyor. Bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bu duada e, bütün ismin manalarını yani evvel, ahir, azahir az ve'l-batin bu şekilde ve ona zıt olan şeyleri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 Huvel batıl. Böyledir. Çünkü nedir? Hak olan Allah'tır. Bi ennallâhuvel hak. Hak olan Allah Azze ve Celle'dir. Ondan başka ibadet ettiklerinizde batıldır. Ve ennallâhu huvel aleyyül kebir. Ali yüce olan, büyük olan ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'dir. Demek ki kardeşlerim zahiriye dediğimiz yani yücelik nedir?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 el اول الاخر ve ve demek ki Allahu celle ibadeti kendisinde toplayan 4 kelimedir ve yine bütün vesveselere karşı müminin içi, mümini vesveselere karşı koruyandır bu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 Allah'tan başka bir hakem mi hüküm veren mi arayayım diyor. En'am suresi 114. ayet-i kerimesinde. A'raf suresi 87. ayet-i kerimesinde hakimin." O hükmedenlerin en hayırlısıdır buyuruyor Allah azze ve celle ve yine En'am 57'de de el hükmü illa lillah." Hukum. Ancak Allah'ındır. Ve yine Allah Kehf suresi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 Allah azze ve celalinin buyurduğu gibi "Fel hükmü lillah. Fel hükmü lillahil aliyyil kabir." Yüce ve büyük olan hüküm yüce ve büyük olan Allah'ındır. Ve ne diyor ki "Vahuvallahu la ilahe illah." O Allah ki ondan başka ilah yoktur. "Lahul hamdu fil ula vel ahira." Dünyada ahirette hamd onadır. "Ve lehul hükmu ve ileyhi turc." Hüküm Allah'ındır ve siz ona döndürüleceksiniz diyor Kasas suresi 70. ayet-i Yine Allah Azze ve Celle وَمَخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ Eğer bir şeyde ihtilafa düşerseniz onun hükmü kümedir? Allah'adır. Allah o konuda hüküm verir. Sonra diyor ki Allah Azze ve Celle hüküm verenin sıfatıyla özellikleriyle alakalı da bakın Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Zâlikumullâhu <gülüyor> Rabbi. işte benim Rabbim olan Allah budur. Aleyhi <gülüyor> tevekkeltü ben ona tevekkül ettim ve ileyhi ona yöneliyorum. Fâtirü's <gülüyor> semâvâti vel Bakın hüküm veren Allah'ın sıfatlarına bakın. Neymiş? Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah. Hüküm veren. Ca'ale min enfusikum ezvaca. Sizin nefisiniz kendinizden nedir? Eşler yaratandır. وَمِنَا el, اَنْعَامِ اَزْوَاجَ Aynı şekilde hayvanlardan da eşler yaratır. يَذْرَعُكُمْ فِي Ve bu surette sizi ne yapıyor? Çoğaltır üretir. لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٌ Hiçbir şey onun benzeri değildir. O, السَّمِعُ alim. O işitendir. Her şeyi işiten, her şeyi görendir. İşte budur hüküm veren. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin anahtarı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 ef hukm el cahiliye ya onlar diyor cahiliye hükmünü mü istiyorlar ve men ahsanu minall ve men ahsanu hukmen akleden bir kavim için Allah'tan daha iyi hüküm veren ne vardır bugün yaşadığımız toplumda en basit bir örnek hırsızlığı ele alın başımıza geldiği için söylüyorum yani en büyük bir şeyi bile çansa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 Yusuf suresi 40. ayeti kelimesinde. Ve yine Allah Azze ve Celle kasas suresi 88. ayeti kelimesinde buyuruyor ki: "Valla tadugma Allahi ilahen aker. Allahla beraber başka bir ilaha ibadet etmeyin. La la ilaha illahu. Ondan başka ilah yok. Kullu şeyin halikun illa wajha." O'nun vechinden, O'nun yüzünden başka her şey helak olacak. لهul hukmu ve ilahe Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz. Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi de hakim. İkincisi nedir? el hakem. Hüküm veren. Hadiste geliyor ki kardeşlerim, Hani İbni el Harithi diyor ki, anh, kendisi Allah Resulü Selam'a kavmiyle beraber, e, sefere gidiyorlar ve bu adam yani Hani ibn Yezid el Harisi radıyallahu an kavmi içerisinde Ebu'l-Hakem yani hüküm veren manasında bir lakabı var bir künyesi var. Allah Resulü selam çağırıyor. Diyor ki İnallaha taala huvel hakem ve ileyhi hukm. Hakem olan, hüküm veren Allah'tır, hüküm de ona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 Bulamazsın, göremezsin. Ferci الْبَصَرَ هَلْتَرَى مِنْ futur. Gözünü çevir bir gökyüzüne bak. Orada bir çatlaklık var mı? Bir eğrilik, bir bürülük, bir düzensizlik var mı? ثُمَّرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ Sonra tekrar gözünü çevir yukarı bak. يَنْغَلِبِ اِلَيْكَ basaru خَاسِ اَنَّهُ hasir. Ve ne olacak? Aciz ve bitkin bir halde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 o sadık. Kaç oluyor buna? 55. Bu iki ile 55. Toplam şimdi 5 olur. Ya. Toplam el müminu sadık 55. Ee, normal kitabı göre aslında yarısı. Çünkü 100 700 isim var toplam ama birbirine yakın isimler var. El müminu sadık gibi toplamda izledim ama yani bulmuşuz maşallah. Kardeşlerime el mümin kelimesi Allah azze ve celle bu ismini bir yerde zikrediyor. Haşr suresi 23. ayet-i kerimesinde "Huvallahu allazi la ilahe illa huvel melikul kudusus selam el mümin el azizul cebbarul mutekebbir <gülüyor> el mehyimn el azizul cebbarul mutekebbir Subhanallah amma yeshikun" burada ne yapmıştır? El mümin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 Bunun manasıyla alakalı kardeşlerim Tirmizi'de gelen ve İbn Mace'de ve başkalarında gelen Ebu Saktan ve Ebu el Ebu e, Ağr Müslim kendileri Ebu Hureyre ve Ebu Sa'id el Hudri radıyallahu anhumanın şu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in dediğine şahitlik etmişlerdir. İza kâle'l abdu bir kul dese ki la ilaha illallah vallahu akbar.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 Kulum doğru söyledi. Benden başka ilah yoktur. Mürk benimdir. Hamd bana aittir der diyor Allah Azze ve Celle. Kul der, dediği zaman, «La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah» dediği zaman, Allah der ki, «Sadaka abdi, kulum doğru söyledi. La ilahe illa ana, la havle ve la kuvvete illa bi» «Benden başka ilah yok»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 Tebliğ ettikleri şeylerde doğrulayandır Allah Azze ve Celle. Onların e, getirdikleri delillerin doğruluğuna dair şahitlik edendir Allah Azze ve e, Celle. Ve bütün onların doğruluğuna dair Resullerinin hak olduğuna e, onlara gönderdiğinin vahiy olduğuna dair bütün ufuklarda ve kendi nefislerinde bunları göstermiştir. Diyor ki Allah Azze ve Celle senurihim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 Onları ne yapmıştır? Açlıktan kurtarıp onları yedirmiştir ve menhum min kafu, onları da korkudan emin kılmıştır. Bu da Allah Azze ve Celle'nin el mu'min ismiyle alakalı isimdir. Yine diyor ki böyle yübedinden nhum min badi kafihim emne. Onların korkudan sonra ne yapacağız? Onlara emniyet, güven vereceğiz diyor Allah Azze ve Celle.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 Etmektedir. Ve yine Allah Azze ve Celle kullarına, mümin kullarına yardım edeceğine e, dair vaadinin hak olduğunu, tasdik ettiğini, doğruladığını söylüyor Allah Azze ve Celle. Diyor ki Enbiya 9'da. ثُمَّ سَدَقْنَاهُمُ vade Sonra onlara vaad ettiğimizi doğruladık. فَاَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنَّشَ Onları ve dilediğimizi kurtardık diyor Allah azze ve celle. Ve yine Allah azze ve celle Nur Suresi 55. ayet-i kerimesinde vaadallahu minkum. Allah azze ve celle sizden olanlara iman edenlere bir vaatte bulunmuştur. minkum ve amilus Sizden iman edenleri ve salih amellerle işleyenleri. fil min qablihim. Sizler onlardan öncekileri Yeryüzünü hakim kıldığı gibi sizleri de hakim kılacağını vaat etmiştir. Ve le yumekkinen lehum dinahum ellezî irtadâ lehum için razı olduğu dini yeryüzünde hakim kılacağına dair. Ve le yubeddilen min ba'di havfihim emne. Ve onları korkudan sonra emniyete kavuşturacağını. Ya'budûne <gülüyor> nî ve lâ yuşrikûne Yalnız bana ibadet edecek ve bana hiçbir şey ortak koşmayacaksınız. Women tefara ba'de derik. Her kim bundan sonra kafir olursa, küfre dönerse, girerse faulaike humul fasikun. Fasık olanlar bunlardır diyor Allah azze ve celle. Ve yine Allah azze ve celle mümin kullarını, muttaki kullarını azabından ve cezalandırmasından emin kılacağını vaat etmiştir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin el mümin ismiyle alakalı. Diyor ki Allah Azze ve Celle, ellediine amnu, ve lem yelvisu imanehum bi İman edenler ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar, yani şirk koşmayanlar, ula ike lahumul amnu. İşte emniyet onlar içindir. Vaham muhtedulun hidayet edenler de onlardır diyor Allah Azze ve Celle. Ve ne diyor ki Allah?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 bunlara yüce bir e, kurtuluşu vaat etmiş cennetlere gireceklerini vaat etmiştir diyor ki Allah Azze ve celle ve kalu va'de bize vaadini gerçekleştiren vaadinde doğru olan Allah'a hamdolsun derler onlar ve avrasnel art ve bize cenneti ne yaptı cennete verdi cennete girdirdi netebavva'u minel cin binel cennet cennette dilediğimiz gibi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 Asla vaadinde hülfetmez, vaadinden vazgeçmez. Allah diyor ki, vadallahi hakka Onun vaadi, sözü haktır. وَمَنْ أَسْلَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلَ Allah'tan daha doğru sözlü birisi var mıdır? O da nedir? As-Sadiq ismiyle e, alakalıdır ki, Allah hem vaadinde hem de tehdidinde doğru olandır. Allah'tan daha doğru sözlü hiç kimse